Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd, İmam Ebu Zekeriya Nebevi rahimahullahın, riyad Salihin adlı hadis kitabını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. bab bu Fadlil ve hoşûnetü'l-ayş ve'l-iktisâr ala'l-qalîl min'l-mâkûl ve'l-meşrûb vel ve gayrihâ min huzûl ve terk bu baplarda bizlere Müslüman'ın dünyada nasıl olması gerektiği, dünya ile ilişkimizin ne şekilde düzenlenmesi gerektiği ile ilgili hadisleri zikrediyor. Bu bapta da özel olarak açlık, bir insanın aç olmasının asıl problem olmayacağı Bilakis açlığın fazileti ve huşûnetil aîş sert, zor, çetin yaşam sürmenin fazileti ve'l-iqtisâri ala'l-qalîli minel me'kûli vel meşrûbi yemeğde, içmede az olanla yetinmenin fazileti giyinmede az olanla yetinmenin fazileti nefsin istediği şeylerin azaltılması, şehevi duyguların önüne geçilmesiyle ilgili faziletli konular. Yani İmam-ı Nevi bizlere diyor ki, dünya hayatı öyle her şeyin mükemmel olacağı, her şeyin noksansız olacağı, derdin, kederin, tasanın olmayacağı bir dünya değil. Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi Allahumma la aysha illa aysha l'akhirah. Bu bapta almıştık. Ya da bu baptan önceki hadisi almıştık. Allah'ım gerçek hayat, nasıl gerçek hayat? Kedersiz, umutsuz, üzüntüsüz, gerçek hayat ayşel ahira, ahiret hayat. Yani dünya hayatında insan kendini ibadete adamak istiyorsa, itaatkar bir kul olmak istiyorsa, bazı şeylerden vazgeçecek. Bazı şeylerden ödün verecek. Yani bugün Türkiye'de bile baktığınız zaman eski dönemde yaşamış e, 70-80 yaş jenerasyonuna zorluğu görmüş insanlara. O çetin hayat onları öyle bir şeyler hazırlamış ki adamlar herhalde ibadetten vazgeçmiyorlar. Yani Birçok kere paylaşmışımdır sizlerle. Mesela benim dedem 80 küsur yaşında, 87 yaşında haftada 3 gün diyalize girer. Köy hayatında yaşamış. Yani... Belki altındaki giydiği pantolon 20 senelik, 30 senelik pantolonudur. Hayat standardı aynıdır. Ama bakıyorsunuz ki diyalizden çıkıyor, ezan okunduğu zaman eve gitmiyor. camide namazını kılıp öyle eve gidiyor. Aynı köyden, dedemden diyalize giden 40 yaşındaki, 30 yaşındaki, 50 yaşındaki insanlar var. Diyaliz makinesinden çıktıktan sonra bir gün kendilerine gelemiyorlar. Toparlayamıyorlar kendilerini. Yani nefsi... Çok rahata alıştırmamak lazım. Nefis bizden oruç tutmamamızı ister. Nefis bizden gece namazını kılmamamızı ister. Nefis bizi bırakmaz. Kur'an-ı Kerim okuyalım. Nefis bizi bırakmaz. Ee, şehevi duygularımızı ee, frenleyelim. Ama bileceğiz ki bunlar bir bütün. Yani bir şeylerden vazgeçeceğiz ki, bir şeylere doğru yöneleyeceğiz ki bu manada allah Teala'nın istediği kullardan olabilelim. Evet, 27. hadis Ebu Umame Yâs ibn-i Fe'lebel Ansariy el el-Hârifî radıyallahu anhu kal. Diyor ki zekere ashabı Resulüllâhi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen indehü Bir gün aleyhissalatü vesselamın ashabı aleyhissalatü vesselamın yanında dünyayı anlatıyor. Dünyadan bahsediyorlar. Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam da onlara diyor ki ashabına E la tesmaun e la iyi dinen idinayn El min iman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El da dediği gibi hiye selesetu el hay'ati ve terku fakhir libas. kılının kıyafetinin basit olması, sade olması, mütevazi olması görünüşünün aynı şekilde basit, sade olması. Yani insanın zahiriyle uğraşmamasını söylüyor aleyhissalatü vesselam aslında bu hadis. İnsanın batınıyla, kalbiyle, imanıyla, iman güzelliğiyle uğraşmasını tavsiye ediyor. Ama bugün dengeler o kadar çok değişmiş ki dışarıdan gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki insanlara, erkekler de buna dahil. Kaşları alınmış, suratları e, makyajlanmış, kılık, kıyafet böyle İntizamla seçilmiş, her şey rengi, rengarenk, e, renk e, uyumu dahi düşünülmüş. Ama adamlara bakıyorsunuz ki ayakta bir dakika konuşuyorsunuz, bir dakika içinde bir sözü, bir diğer sözünü tutmuyor. Ezan okunuyor, camiye gitmediklerini görüyorsunuz bu insanların. Tamamen dış görünüş. Halbuki aleyhisselatü vesselam diyor ki, elbezâzetu mine'l-i'men. Bu sadelik, e, mütevazilik, İnsanın böyle çok abartılı bir şekilde yaşam biçimi sürmemesi kılığında, kıyafetinde, tarzında yaşam biçiminde. imanının göstergesi, imanının alameti. 28. hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabının neler çektiğini bize çok iyi anlatan bir hadis. Ebu Abdullah Cabir İbn Abdullah diyor ki Diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve emmer aleyna Eba Ubeyde radiyallahu anh, ve telakka iğren li Kureyş. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizleri ne yaptı? Kureyş kabilesinin kafilelerinin yolunu kesmek için, bu Bedir savaşından önceki bir hadise. Hatırlarsanız daha önce zikretmiştik. Aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Asabını gönderiyor. Kureş kafilesinin, Kureş kabilesinin ticaret kervanının önünü kesilmesi için. İşte İslam'da gönderilen ilk ordunun da bu olduğu söyleniyor Hicret'ten sonra. Hicret'te zaten o zaman ordular başlıyor gönderilmeye. Medine'de Bedir Savaşı'ndan önce Ubaydet ibnül Haris İbnül Muttalib bu Müslüman ordunun başındaki komutan olarak tayin edilen kimse. Hatta hatırlarsanız, hatırlarsanız Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh ne diyor? inni le-evvelü'l-arabi ramâ bisehmin fî sebîlillâh. Ne diyor Sa'd ibn-i Vakkas? Allah yolunda Araplar içinde ilk ok atan kim? Benim diyor. Bu savaşta Ubeyde ibn-i Harith ibn-i Muttalib'in komutan olduğu savaşta Mekkeli müşriklerle yüz yüze kılıç kılıca bir savaş olmuyor. Uzaktan sadece ok atılıyor. İlk ok atan da Araplar arasında, Müslümanlar arasında e, kim? Sa'd-ı Nebi Vakkas radıyallahu anh. Şimdi bize aynı olayın farklı bir tarafını anlatıyor Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh. Diyor ki وَزَوَّدَنَا جِرَابًا min temrin لَمْ يَدِدْلَنَا غَيْرَهُ Aleyhisselatü Vesselam yanımıza azık olarak da ne yaptı? Küpler verdi. İçinde ne vardı bu küplerin? Hurma. Yani savaşa giden ordunun yarında böyle hani konserveler şunlar bunlar yok hurma. Fakane Abu Ubayda, yaptına temra ten Komutan her askere ne yapıyordu? Birer tane hurma veriyordu. Tek tek. Yokluk var bakın arkadaşlar. Fakile keyfe kuntum tasnao <gülüyor> ne biha? Câbire soruyorlar. Sonradan dinleyenler. Diyorlar ki. Yani nasıl yapıyordunuz? Bir tane hurmayı aldığınızda nasıl onunla idare ediyordunuz? Şimdi yolculuğa çıkacağız. Şurada az bir yere pikniğe gidiyoruz. Poşetlerle taşıyamıyoruz değil mi? Aldığımız malzemeleri. Düşünsenize düşmanla karşılaşmaya savaşa gidiyorsunuz. Yanınızda size verilen şey sadece hurma ve birer birer veriliyor size. Cabir İbni Abdullah sorulunca nasıl yapıyordunuz bu tek hurmayla dendiğinde? Diyor ki ha, sabi. küçük çocuğun emdiği gibi Nasıl küçük çocuk annesini emer, ağzına şeker veresin onu emer, öyle emiyorduk. Yani hurma hızlı bir şekilde yalayıp yutmadan boğazdan aşağı gitmiyordu. Ağızlarında dolaştırarak emerek, emerek, emerek. Hurma bittikten sonra çekirdeğinin suyunu emerek, bu şekilde diyor. Ne yapıyorduk? Çocuğun emdiği gibi emiyorduk. ثُمَّنَ اَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ Sonra bu hurmanın üzerine de su içiyorduk. فَتَكْف۪ينا yaman يَوْمَنَا اِلَى اللَّيْلِ o gün diyor, ne yapıyorduk? Bu yediğimiz hurma bize yetiyordu. O gün hurmamız, o yediysek geceye kadar yetiyordu. Peki gece ne yapacak ordu? Müslüman ordusu gece şartları var, acıkıyorlar. Bir de insanoğlu acıkınca tam doymadığı zaman bir sonraki acıkma nöbeti daha şart oluyor, daha şiddetli oluyor öyle değil mi? Yani öğünü geçiştirdiği zaman, kaçırdığı zaman bir sonraki öğünde iki kat yemesi lazım. Diyor ki, ''Vokunna nazribu bi'asiyyine'l khabat'' Gece olunca da elimizdeki diyor sopalarımızla çölde develerin yediği bir ağaç var. Buna khabat deniyor, bunun üzerindeki yapraklar. Dikenli bir ağaç. Develer onu böyle dudaklarıyla, o dudakları böyle dans eder devenin. İlginç bir şekilde. Yani o elinizle siz o dikenlerin arasından o yaprağı almaya çalışsanız elinizi o dikenlere illaki kaptırırsınız. Batar o elinize. Ama deve o dudaklarıyla böyle bir ahenk şekilde ne yapıyor? O yaprakları yiyor. Dikenlerin arasından seçiyor. Diyor ki, Cabir İbnu Abdillah, sopalarımızla diyor, o ağaçlara vurarak o, o ağaçtaki yaprakları düşürürdük. Gece. Fımme nebulluhu bilmâ'i fena ekuluhu. Sonra diyor ıslatır, o yaprakları yerdik. Hatırlarsanız diğer önceki rivayetlerde, ne diyordu sahabe? Bunları yemekten, bu ağaçtaki yaprakları yemekten ağız damaklarımız ne olurdu? Yara olurdu. Çiğ yedikçe, şimdi mesela ceviz yaprağını, cevizi ağzınıza sürün. O ne yapar? Ağzınızı yara yapar. yaprağın içindeki asit yanaklarınızı yara yapar. Düşünün yani yiyecek bir şey yok. Mecburen bir şey yeniyor. Yaprak yeniyor ve ardından da Hatta ne diyorum? Daha ilginç bir olay hatırlarsanız Koyunun yaptığı gibi diyor ne yapardık? Büyük abdestimizi yapardık, diyor sahabe. Kâlev antalaknâ alâ sahilil bahar. Diyor ki, deniz kenarından biliyorsunuz Bedir Savaşı, bugün işte Yambu diye bilinen, Bedir Bölgesi olarak bilinen Bedir Savaşı'nın olduğu yerler denize yakın yerler. Medine'ye yüz, yüz elli, yüz kilometre yakınlıkta bir mesafede bulunan topraklar. Fırfıa lana ala sahil bahri kayhayat el el Sahilden gelirken bakın Allahu Teala samimi olan, ihlaslı olan insanlara, takvalı olan insanlara Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu üzere ne yapıyor? Hiç ummadığı yerden takva sahiplerine ne yapıyor? Rızık veriyor. Emmen yetteqillah min haytun la yahtesib. Emmen yetteqillah yec'al lahu Allah'tan korkası, Allah ona bir çıkış yolu verir. Kim Allah'tan korkası, ummadığı bir yerden ona rızık verir. Sahabeler diyor ki sahil kenarından giderken ileride bir ne gördük diyor. Bir kum tepesi gördük. Yani kum tepesi şeklinde bir şey gördük. Uzaktan bakıldığında kum tepesi gibi gözüküyor. Diyor, yanına geldik. Bir de baktık ki diyor. Anber. Balina yani. Büyük bir balina. Karaya vurmuş. Ölmüş. Ölmüş kenarda sahabeleri. allah Teala onu artık karaya vurdurmuş hayvanı. Az sonra gelecek balinanın ne kadar büyük olduğu. Gittik diyor yanına. Ebu Ubeyde dedi ki diyor komutan meyite yani leş. Deniz şimdi küçük balık olsa daha ayrı görürsünüz belki ama kocaman bir yaratık var karşınızda. Deniz 60 canlı değil. En yakın neye benzer? Deveye benzer. Deveyi de böyle ölü görsen ne dersin? Leş dersin. Ama denizin hükmü ayrı biliyorsunuz. Famma la. Sonra diyor ki komutan "Yani leş ama hayır hayır. Belnahnu rusulü Rasulillah ve Biz Allah Teala'nın resulünün rasulleriyiz, elçileriyiz. Ve kad Durirtum. Mecbur kaldık. Zaruret halindeyiz. Fekulu. Komutan emredecek ki askerler yesin. Yeyin diyor. Tamam. Yeyin bu hayvanı, Balığı yeyin. Sahabe diyor ki Fekamna aleyhi şehran. Bir ay boyunca yedik o şeyi. Bir ay boyunca bakın ordu ne yapıyor? Balina yiyor. Nasıl bir balina olduğunu siz az sonra göreceksiniz. Ve nehnu selâtu mi'e hatta semenna diyor ki Çabir İbn Abdullah diyor balina'yı o hayvanı yedik sayımız 300 300 kadardı yani ordunun sayısı 300 kişi ta ki diyor küle almaya başladık daha şaşırtıcı bir durum diyor ki velakad raaynâ nagtrefu min waqbi aynihi bilhilalid duhna Diyor o balinanın, o balığın gözünden kovalarla yağ çıkarıyorduk diyor. Yani. Balığın yağını kovalarla çıkarıyorlar böyle düşünün. Ve nakta'u minhul fidara kes sevri ev kekadri s Daha ilginç bir olay. Hayvandan diyor et koparıyorduk. Kopardığımız etin büyüklüğü diyor bir öküz bir öküz kadardı yani. Büyük baş hayvan kadar böyle löp et koparıyorduk diyor sahibi. Cabir bin Abdillah radıyallahu aleyhi ve Tabi o zaman tonajlarla ifade yok. Yani 100 ton mu? 50 ton mu? Kaç ton? Bize anlatıyor sahabe yani. Ne kadar büyük olduğunu ifade ediyor, takrib ediyor. Daha ilginç bir şey. Diyor ki وَلَقَدْ اَخَذَا اَبُوا عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا Tabi sahabeler seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Düşünsene. Hayvanla oynamaya başlıyorlar. Diyor ki Ebu Ubeyde komutan diyor bizim diyor or ordudan 13 tane diyor askeri aldı. Hayvanın diyor fa akaduhum fi waqbi aynihi. Hayvanın diyor gözünün içine oturttu. Yani 13 kişi geliyor hayvanın gözüne oturuyorlar. Allah. Allah. Bakın bu hadis muttfaqun aleyh hadis. Pardon, Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Muttfaqun aleyh değil. Daha ilginci diyor ki Cabir ve akhada dıl an min ad'ihi. Hayvanın iç iskeletinden, kaburgasından diyor aldı bir tanesini yere dikti şöyle oval biçimde biliyorsunuz şu şekilde diyor sonra diyor altından da diyor üstüne diyor yük yüklenmiş devesilen geçti yani artık oyun oynuyor orada böyle hayvanın büyüklüğünü ifade etmek için göze biniyorlar şey yapıyorlar sonra diyor ki o tezawatna min lamhi wa shaiq sadece onun diyor etinden yani hayvanın etinden yanımıza azık olarak aldık. Şimdi orada bir ayak alıyorlar. Görev bitiyor, doyuyorlar. Oraya Allah Teala onları gönderdiğinde imtihan birer hurmayı emerek gittiler, dönüşte kilo almışlar. Hatta diyor yanımıza da et aldık. Şimdi de satılıyor böyle süpermarketlerde şeylerde kurutulmuş balıklar var. Yani aldığımız bu eti de diyor kurutmak için aldık. Yani tuzlayıp kurutacaklar. Medine'ye geliyorlar şimdi. Yanlarında böyle bir şey de getiriyorlar. Sonra diyor ki فَلَمَّ قَدِمْنَا الْمَد۪ينَةَ Medine رَسُولَ اللّٰهِ Sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanına geldik. فَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ Olanları ona anlattık. dedi ki ey Allah'ın Resulü böyle böyle bir şeyler yaşadık. Allah Resulü diyor ki onlara فَهُوَ رِزْقٌ <Sessizlik> Bu Allah Teala'nın size verdiği, denizden çıkardığı, bahsettiği bir rızıktır. Bakın ne yaptı şimdi şeriat? Sünnet ne yaptı? İkrar etti. Ne demek ikrar etmek? Sahabelerin yaptığını tasdik etti, onayladı. Diyor ki daha da olayı pekiştirmek için diyor ki aleyhissalâtu vesselâm. Fehel <Sessizlik> ma'akum min lahmihi şey'un fetut'imûna. Diyor yanınızda biraz getirdiniz mi et? Verin de biz de yiyelim. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Medine'de deniz 180 km ötede bir açlık var, bir yokluk var. Karnına taş bağlayan bir peygamber var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle eti de duyunca Aleyhisselatü vesselam da istiyor diyor ki varsa yanınıza bize de verin biz de gelelim. Fe ersalna ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem minhu fa Tabir diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve ne yaptık biz? bu balıktan verdik. O da bu balığı yedi. Tabi bu hadis yani içinde çok faydalar olan, ibretler olan bir hadis. Gördüğünüz üzere denizin dışarı attığı ölü olarak bulunan bir hayvan ne yapılabilir? Yenilebilir çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam başka bir hadiste ne diyor? Sizlere iki ölü helal olmuştur. Nedir o? Balık ve? Evet. Balık ve çekirge. Yani bunların ölü halinde de ne yapabiliriz? Bunları yiyebiliriz. Ya bu hadis burada çok net ve açık. Bu saatten sonra artık falanca mezhebe göre yenmez, falanca mezhebe göre yenir tartışmasına girmenin bir anlamı yok. Yani çok tafsilli bir şekilde sahabeler diyor aldık, geldik. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a da getirdik. O bile yedi. Tabi başka bir husus, konumuzla alakalı olan husus da ne? Ashabın yaşam biçimlerinin nasıl olduğu. Yani bu insanlar hayatlarını düşünün, hayata öyle bir ince noktayla bağlılar ki. Yani belki iki üç gün şu şeyi bulmasalar, balığı bulmasalar açlıktan ölecekler o çöl sıcaklığında. Yok. Ama şimdi bizdeki yaşam biçimine bakın. Dolaplarımız, Hesaplarımız, yaşam biçimimiz her yönüyle garanti altında kendimizce. Ama öbür taraftan gaflet diz boyu. Haramlar artık rahatsız etmiyor bile. Kur'an'dan uzak, Kur'an bize bakıyor, biz Kur'an'a bakıyoruz. Bunların hepsinin sebebi ne? Gaflet. Verilen mal, mülk, verilen bu nimetler, bizlere Allah'ın yeryüzüne çıkarmış olduğu bu nimetler ne olmuş bizlere? Fitne olmuş. Evet 29. hadis, Esma bint Yezid diyor ki rabbil-llah anha, kardeş, kane, kum muqamisi Rasulullah sallallahu aleyhissam ile rosuk. Diyor ki Peygamber aleyhisselamın gömleğinin uzunluğu diyor şuraya kadardı yani. Şu bilek şeyine kadardı. Şey, Al-Banî rahimahullah bu rivayetin zayıf olduğunu söylüyor. Ama diğer rivayetlerden de biz biliyoruz ki Peygamber aleyhisselamın yani kol şeyleri de uzun değildi yani. 30. hadis Cabir radıyallahu an diyor ki İnnakunna yawmal Khandak inahferu. Yine Cabir az önceki rivayetin e, balık rivayetinin şahidi. Bu sefer hendek As hendek anlatıyor bize. Hendek savaşında diyor ne yapıyorduk? Hendekler kazıyorduk. Büyük çukurlar kazıyorduk. Salman'ın <gülüyor> farisi erhamukallah. Salmanu'l Farisi radıyallahu an İstişare sonucu Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bunu öğretiyor, bunu söylüyor. Aleyhissalatu vesselam da bir komutan duruşuyla düşmanı bu şekilde defetmenin, kendileri bu şekilde savunmanın anlamlı ve mantıklı olacağını görerek ashabına başlıyor hendekler kazdırmaya. Diyor ki Cabir, birden diyor karşımızda çok sert bir kaya çıktı. Hemen sahabeler Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına geldiler ve dediler ki: Hadihi kudiyatun aradat fil khandak." Ey Allah'ın Resulü, hendekte bizim karşımızda kocaman bir taş çıktı. "Fekal ana nazilun." Aleyhissalatu Vesselam diyor ki tamam ben geliyorum." "Sum makama wa batnu ma'subun bir hajar." Aleyhissalatu Vesselam geliyor ama mübarek karnına ne bağlamış? Taş bağlamış. Aç. Yani biliyorlar, bir rızık gelecek, bir şeyler yiyecekler ama yani oturalım, ölüm bekleyelim, mahvolduk, helak olduk modunda değiller. Düşmanla savaş yapacaklar. Bir hazırlık yapılması lazım, bir gayret sarf edilmesi lazım. Hendek kazılması lazım. Aleyhisselatü Vesselam iniyor, tamam diyor, geliyorum. O kayaya ben bakacağım Diyor. Diyor ki Cabir, "Vele bisna salase te ayyaman, ayaman la Yani hepimiz diyor öyle bir durumdayız ki üç gün geçmiş, üç gün geçmiş ve üç gün boyunca hiçbir şey yememişiz. Üç gün hiçbir şey yememiş. O sıcağı düşünün bir de, coğrafyayı düşünün. Fa <gülüyor> akhadha'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem'el mi'wal fa daraba fa ada kaseeban uh Allahü Aleyhisselam malyozu aldı, taşa bir vurdu, taş diyor ne oldu? Un ufak, tuz buz oldu. Mucize, Allah Teala'nın desteği, kuvveti. Sen yeter ki Allah talan Kur'an-ı Kerimde ve "Vallēdīna jāhdu fīna lānadhīyānnahum sūbūlana". Bizim yolumuzda mücadele eden, gayret sarf edenlere ne yaparız? yollarımızı hidayet ederiz. Onların önlerine açılır yollar. Önemli olan Allah'ın dini adına, Allah'ın uğruna ne yapmak? Mücahade etmek. Aleyhisselam bir vuruyor baltayı tuz buz. "Fekult ya Resulallah, ezen li ila el Cabir diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, izin ver de eve gideyim." Görüyor peygamber Aleyhisselam kalkmış, karnında taş var. Bastırıyor böyle, ağrıyor karnı bastırıyor böyle. Taşı kıramamışlar garibanlar. Üç gün yemek yememiş. Diyor: "Fakultul İmraati, رأيت بالنبي شيئا Geliyor Cabir evine diyor ki hanımına, "Hatun, peygamberin bir halini gördüm az önce. Sabredilecek bir durum değil. Bir pişirecek, peygambere verecek bir şeyimiz var mı?" Kadın da diyor ki, benim diyor endi şehirun ve anaq. Ne var arpa var. Bir de oğlak. Keçi yavrusu. Fezabhtu al anaqa tahantu al hatta ja'alna al lahma burma. Ca'bir diyor ki hemen oğlağı kestim. Yani oğlak öyle hemen kolay kesilecek bir şey değil. Ama feda edilecek, ikram edilecek kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olunca sabun umurunda değil. Hemen diyor hayvanı kestim. Hemen diyor arpayı değirmende dövdüm. Tencere, burma. Diyorlar ki burma, o zamanlar tabii tencere, çelik tencere yok. Burma, güveç tencereler. Tandır tarzı, yani taştan çömlek tarzı Tenciler. Bugün insanlık artık doğal yaşam adı altında. Bunları tekrardan geri dönmeye başladı. Demirden, çöm, şeyden, çömleklerle yemek pişirmeye çalışıyorlar. <gülüyor> Sımmacı <gülüyor> itun nebiyye vel acinu Aynı zamanda da hamur da yoğuruyorlar. Peygamberimize geldim diyor. Yapmış olduğumuz hamur da diyor, mayalanmıştı, olmuştu. Vel burmatu beynel ethaqiyye kad kadettan Tencerede diyor, taşın üzerinde, kömürün, korun üzerinde pişiyor. Et ve arpa, arpa. Pişmek üzere diyor. Geliyor, diyor ki Cabir peygamberine, Tu'aymun li fekum ente ya Resulallah ve raculun ev raculani. Yani evde çok az bir yemeğimiz var. Tu'ayn. Yemekcik. Taskir ifadesi bu. İsmi tasgir. Yani öyle çok kişiye yetecek bir yemek değil. E Allah'ın Resulü diyor kalk sen ve birkaç kişi gelsin. Senle beraber. قال كم هو فذكرت له Resulullah soruyor sallallahu aleyhi ve sellem yemek ne kadar diyor? Cabir anlatıyor yemek diyor işte tencereye koyduğu bir tencere yemek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o diyor, kesirun tayyip, ne kadar da çok maşallah diyor. Bir tencere yemek var. Resulullah diyor ki, kesirun tayyip, yeter diyor maşallah. İşte hayata böyle bakmak lazım arkadaşlar yani. Hangimiz yemeğin yetmediğini anlayınca az sonra rivayetlerde gelecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'a dua ederek yemeği bereketli kılmasını istedi. Hep Hayata bakışımız ne? Terazi. Bir kilo ile şu kadar doyar. iki kilo ile şu kadar insan doyar. Bunu bu kadar kişi yer. Bir de bu işin bereket tarafı var. Allah'a tevekkül tarafı var. Allah'a bağlanma tarafı var. Güvenme tarafı var. Aleyhisselam diyor ki diyor, Söyle hanımına tencereyi kaldırmasın yerinden. Ve lel kubze minetten nuri hattâ diyor. Tandırdan da ekmeği sakın almasın gelene kadar diyor kimse bir şeye dokunmasın. Aleyhissalatü vesselam sesleniyor. Şimdi hendekte insanları aç. Üç gün yemek yememişler arkadaşlar. Diyor ki ashabına fekûmû. Hadi kalkın gidiyoruz. Cabir diyor ki Kamel muhacirun vel ansâr. Orada bulunan muhacirin ve ansârın hepsi kalktı. Nereye geliyorlar? Cabir'in evine geliyorlar. Radıyallahu anh. فَدَخَلْتُ <gülüyor> عَلَيْهَا Cabir diyor ki hani önce hemen gidiyor ki eve, haber verecek. İki kişi üç kişiyi çağırmaya gitti arkadan ordu geliyor. Kadına diyor ki hanımına Cabir ki. Ne demek vayhaki? Yani mahvoldu ey kadın. <gülüyor> yani eyvah. Şimdi üç kişi misafir çağırıp dört kişi gelince böyle söyleniyor değil mi? İki kişi çağırmış, ordu gelmiş. Kâbir diyor ki, yandın diyor, mahvoldun, yazık sana. Eyvah! Câ'en Nebiyyü sallallahu aleyhi ve'l-muhaciruna ve'l-ansâr ve'l-mâ'hum. Qâlet eleke Yani kadınlar Sahabe kadınlar, öyle kadınlar ki bugünkü adamlardan daha adamlar arkadaşlar. Kadın diyor ki kocasına, sana diyor Peygamberimiz sordu mu yani ne kadar yemek var? Durum, vaziyet nedir? Kâbir diyor ki, evet sordu. Yani Kadın diyor ki o zaman şeye gerek yok. Tereşe gerek yok. Sorduysa o biliyor yani. Kale udkulû ve lâ tadâgatû. Sonra aleyhisselatü vesselam diyor ki ashabına girin. Ve diyor sıkışmadan oturun. Yani yayılın. Geniş geniş oturun. Sonra aleyhisselatü vesselam alıyor ekmekleri ne yapıyor? Pişmiş ekmekleri parçalıyor önce. Sonra ekmeklerin üzerine diyor, et koydu. Sonra her aldığında, yani tencereden eti aldığında ekmeğe koyduğunda tencereyi ne abi Örtüyor Aleyhisselatü Vesselam. Göstermiyor kimseye. Ve diyor tek tek böyle ashabı dağıtıyor. فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُوا وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا Aleyhisselatü Vesselam. tüm sahabelere ne yaptı? Diyor, dağıttı ve herkes doydu tencere yemek. Ve bak ya minhu tencereye bakıyor Resulullah (s.a.v.) hala tencerede yemek var. Cabir'in hanımına diyor ki: "Fekuli hada wahdi." Tencerede kalan sen ye. Ve aynı zamanda buradan da hediye de ver insanlara, dağıt yani komşulara. "Fe inna en-nâsa Diyor ki Resulullah çünkü diyor, komşular da aç. Kaç gündür yemiyorlar. Yani bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şikayet yok, sabır var, gayret var, miskinlik yok, bir şeylerden ödün vermek yok, düşmanla savaşsa savaş. Çok önemli. 31. hadis Enes anlatıyor bize. Diyor ki, Ebu Talha hanımı Ummu Süleyme diyor ki, Karıcığım diyor. Lekad semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem da'ifan a'rifu Hanım diyor ki Ebu Talha diyor Resulullah'ın sesi bana bugün diyor öyle geldi ki sesinden anladım ki o aç. Sesi yürü çıkmıyor Aleyhissalatu vesselam. Bir açlık var sesinde. Fe hal min şey'in bir şey var mı diyor hanımına soruyor. فَقَالَتْ "Nam, فَهَا اَخْرَجَتْ اَخْرَاسًا مِنْ Arpadan yapılmış çörekler çıkartıyor kadın. Arpadan yapılmış. Tabi yani o o arpadan yapılmış çörekleri bugün bize verseler yiyemeyiz arkadaşlar. Yani o kadar sert. O kadar katı. ثُمَّ اَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ Kadın bir başörtüsünü alıyor. Başörtüsünü ekmeği sarıyor. Sonra Ne yapıyor? Enes'in elbisesine koyuyor diyor. Al bu ekmeği sarıyor. Yani ekmeği sarıyor Enes'e veriyor. Vardetni bir ba'dih. Alıyor sonradan ne yapıyor? Enes'i gönderiyor. Git diyor Sonra esaletni ila Rasulullah sallallahu aleyhi fi'l Sonra Enes geliyor Resulullah'ın yanına. Bakıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ve bir de ne yapıyor? oturmuş bekliyor. Ama Ma'ahunnas yanında da insanlar var. Fa qumtu alayhim, فقال لي رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Ersaleka Abu Talha." nes geldim, başlarında durdum. Peygamberimiz diyor ki: "Nes, e, seni diyor Ebu Talha mı gönderdi?" Fa qultu: "Naam." Fa, فقال: "El-ta'am?" Peygamberimiz diyor ki: "Yemek için mi gönderdiler?" "Gultu na'am evet. Feqale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Kumû." Yani oturanlara diyor ki: "Haydi yürüyün." "Fentalequ vantalqtu beyne edihim hatta jeetu Ebu Talha. Ebu Talha, Ebu Talha fa ahbartuhu." Yani diyor ki: "Hepsinden önce geldim. Hemen Ebu Talha'ya haber verdim. Mescit geliyor yemeye." "Feqale Ebu Talha: "Ya Ümmü Süleym, gadja Rasulullah min nasi ve leysa indena ma nut'imuhum." Ebu Tallah ne diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla geldi, onları doyuracak, yemeğimiz de yok, ne yapacağız? فقالت ve ورسوله alem. Kadına bakın arkadaşlar. Yani kadın, ah biz rezil ettin, habersiz misafir mi gelir, evde zaten bir şey yok, bir alışveriş yapsaydın, Allah'ını seseydik, koltukları temizleseydik, bir değiştirseydik önce perdelerle birlikte kadın diyor ki Allahu ve alem. Allahu ve en iyisini bilir. Diyor mu yani? Şimdiki adamlardan daha adamlar kadınlar. Fentalaqa Ebu Talha hatta laqe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Ebu Talha telaştan çıkıyor kapıya, yola peygamberimizin karşısına dikiliyor. Fa akbala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma'hu hatta Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılıyor, hemen eve sokuyor. O ve Resulullah aleyhissalatu vesselam. Beraber giriyorlar içeri önce. Te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hel ummi mâ indeki ya umme suleym. Ebu Talha'nın hanımına sesleniyor Peygamberimiz. Haydi diyor Ümmü Süleym, getir. Kadın diyor, ne varsa getir. Yani ne olacak? Çörekten, arpadan yapılacak ekmekler var. Faatet bıdalık el xubz, fa amarabihı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem getiriyor kadın? Aliye Sultan diyor ki, parçalayın şimdi o ekmekleri diyor. Fuftte ve aşırdı onu müslüm akte, fa Tulum var, tulumun içinden de yağ çıkarıyor, o parçalanmış ekmeklerin üzerine döküyor. Bakın yemek de bu yani. Tabi rivayetlerde bu rivayetlerin farklı kaynaklardaki laflarında çok ilginç şeyler var. Aleyhisselatü Vesselam o tulumu alıyor. Getirin diyor. Bağından açıyor. Elini sürüyor ona. Allah'ım bunu mübarek kıl. Dua ediyor. Bereket istiyor. Dua ediyor. Yine bir rivayette bu tulum geliyor. Bağını açıyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Bismillah. Allah'ın ismi için. Allah'ın isminde bereket var arkadaşlar. Bereket. Diyor ki Bismillah. Diyor ki Allah'ım a. ضم فيها البركه. Allah'ım bu tulumdaki bereketi kat kat arttır. Yani normaldeki şartlarda otulumun içindeki yani insanlardan yiyebilecek olan sayı 3 5 8 10 kişidir. Ali aset diyor ki bu tanağa 10 kişiyi gönder içeri diyor. Dışarıda bekliyor sahabe'ler aç olan gibi. 10 kişiyi gönder. Bu talha sayıyor, koyun gibi böyle bir iki üç dört beş altı on kişi giriyor aç insanlar. Ekalu hatta şey bir oğuzım öyle yiyorlar ki doyana kadar yani. Doyduktan sonra çıkıyorlar. Her on kişi girip oturup yiyip doyup çıktıktan sonra bir on kişi daha giriyor. Böyle böyle geliyorlar. Diyor ki Ebu talha, bütün herkes diyor yedi, herkes doydu artık dışarıda kimse kalmadı. Ol Qom'u 70 erjülen, 80. Kaç kişi varmış arkadaşlar? 70. 70 ya da 80 kişi varmış. Yani küçük bir toluğum var, içinde yağ var, parçalanmış ekmek kırıntıları var. Bu ekmek kırıntılarını yenen 70 kişi var ve hepsi doyuyor arkadaşlar. İşte bu insanlar. Aşkar adi Allah dediği gibi, Aleyhisselatü Vesselam beğenmedi yemeği gördüğü zaman ne vardı? Bir ses, o yemeği küçümsemezdi, ama yemeden kalkar giderdi. Bu çok önemli bir ahlak. Bunu evde çollağa çocuğa da öğretmek lazım. Şimdi çocuklara bakırsın, ben bunu yemem. bu ne için bir yemek? Bu kötü bir ahlak. Yani bu nimetin oraya gelişi, Allah Teala'nın onu bahçedisi verişi, ona verilen emek. O sofraya gelinmesi, pişirilmesi ve sonunda bu nimete karşı bir kibir. Bunu çocuklara öğretmek lazım. Etrafımızdaki insanlara öğretmemiz lazım. Burada kalalım inşallah. <gülüyor>